Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konu muhteremler dua ettiğimiz halde dualarımız neden kabul olmuyor? Dua etmek o da bir ibadet dua etmek Gül Aleyhisselam Hazretleri et dua mükhil ibadah. Dua İbadetin özü. Nedir ibadet? İbadet, Allahü u Teala'yı Celleşhani'yi kulluk etme. Onu tanıma, Mevla'yı tanıma, ona boyun yeme, ona kulluk etme. Duada ne var? Duada kul aciz kalıyor. Bütün sebepler bitiriyor. denize bitiyor. Kul ne yapıyor? Ancak benim bu hacetimi Rabbim yapabilir diye kul allah Teala'nın azametine güveniyor, ona dua ediyor. Ama bununla beraber her dua kabul oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Bir bir Eylullah vardır. İmam-ı Azam'ın muasırı. Onun döneminde yaşayan bir Eylullah vardır. İbrahim Ethem Hazretleri diye. Kendisi Khorasan tarafında, Afganistan tarafında. O dönemde Hakan, padişahtı. Orada. Sonra gördüğü bazı olaylar uyanılmasına sebep oldu. Tahtını, tacını bıraktı. Öyle fakir bir kişi gibi yaşantıya döndü. Çok gezi dolaştı. Tabi zamanla arayan derler Mevlasını bulur diye o da Mevlasını buldu elhamdülillah. Çok büyük evlulu oldu onun velayeti, yani evliyalığın kesinliği, bütün evliya tarafından kabul eden bir konu. Öyle bir Eylülullah kendisi. Buna sormuşlar bir gün. Demişler ki, ya İbrahim, Allah tarafı buyuruyor demişler, Es-Selenebillah, Ud'uni es-tecib lekum. Allah buyuruyor. Yani kullarım, bana dua edin, duanıza kabul edeyim böyle böyle buyuruyor böyle diyor. Biz yollar şu kadar zamandan beri Allah-u Teala'ya dua ediyoruz ama dualarımız kabul olmuyor. Neden acaba? Hikmetine fekale onlar şeye cevap veriyor madet kulübükün kalpleriniz ölmüş diyor. Kalp ölü. Bir ahşeret'i işte on şeyden dolayı, on şeyden dolayı kalbiniz ölmüş. Fikir ve yüce abdülküm, ölü kalbin yaptığı du'a nasıl kabir olur diyor. Tabi Allah katında insanın dua ederken güzel sözcük kullanması, işte cümle kurması, bunları biliyorsun tabi muhteremler. Du'a kalpten. Gönülden gelmesi gerekiyor. O da buyuruyor. On şeyden dolayı kalbiniz ölmüş. Ölü kalbin yaptığı dua nasıl kabul Olur. Peki bunlar nereye tabi soruyorlar. Şimdi cevap veriyor. On meseleyi. Birincisi Arafetumullâhe velem tueddü hakkahu Birincisi diyor allah Teala Teala'yı bildik diyorsunuz diyor. Allah'a inandıklarınız elhamdülillah allah Teala'yı bildik diyorsunuz ama velem tu'addu hakkahu allah Teala'nın hakkını yerine getirmiyorsunuz buyuruyor. Şimdi bu günümüzde çok var muhteremler. Bilinçli Müslüman diye. Günümüzde çok var. Yani tekvalık gidiyor. tekvalı gidiyor. Bilinçli Müslüman diye. Bazı kişilerin ömrü hep ile geçiyor. Vay şu şöyle yapmış, böyle yapmış, de, dengeler, düzenler, şunlar, bunlar. Kişiyi hep bununla araştırıyor. Artık basında, televizyonda, bilgisayarda, şu da burada. Ömrü onunla geçiyor. Aklınca sanki bilinçliğimiz olacak. Halbuki aslı mühim olan nedir? Allah-u Teala'ya kulluk yapmak. Allah'tan hakkını, celeşanlığı yerine getirme. Asıl mesele bu muhtemelenler. Yani şeytan öyle uyuluyor zamanımızda insanları. Öyle insanları zamanımızda. Demek ki bunlara fazla damama gerekiyor. Kula kullu gerek diye kullu görevimizi yapmamız gerekiyor. Yarın mahşer günde ne yapacağız? Günah sevaplarımız tatılırken Şöyle derin bir ah çekeceğiz. Ah çekeceğiz. Keşke iki rekat namaz kılmış olsaydım. Keşke şunu yapmış olsaydım diye bu terendler. İşte demek ki başta bu oluyor. Eğer bir kul Allah'ın celal hakkını yerine getirmezse Allah ondansa kabul etsin. E çok kişi var şimdi namaz bile kılmıyor yani kişi beş vakit kılmıyor. Efendim işte şöyle bir işe girmek istiyorum. İşte kısım evlenecek. Şu olacak, bu olacak da dua ediyorum, duam kabul olmuyor. Olmaz tabii ya. Olmaz ya. Sen ki beş vakit namazı da kılmıyorsun. "Şu Allah'ım bana şunu ver, ver, ver." olur mu? Olmaz derler. Bu olmazsa bu şekilde önce kul ne yapacak? Allah kulluk edecek. Bunun için duaların da kabul olduğu belirli zamanlar vardır. Mekanlar da vardır, dua kabul zamanlar da, mekanlar vardır. Mesela biri de namazdan sonra dua etmek. Kılınan namazın kabul olması o duaya bağlı değil. Bakınız, birisi yanlış anlıyoruz. Biz anlıyoruz ki eğer dua yapmasak namaz kabul olmaz diyoruz. Öyle değil. O dua nedir? Kıldığımız namazın hürmetine Allah'tan bir şey dileme. Namaz şefaatçi, namaz şefaatçi. Hatim de öyle. Kişi Kuran-ı hatmediği evinde, sonra ne yapıyor? Efendim işte filan hocaya gidin de hatim duasını yapsın. Yapması ne olacak? Kabul olmayacak. Haşa. Öyle şey olur mu şekilde böylece? Şey aracı şefa Allah kur kurarsana. Evet. Bir kişi Kuran-ı hatmederse, hatim işleri bitti anda, hemen orada dua yapılırsa, o kabul oluyor. Ama üç gün sonra, beş gün sonra efendim dua edecekmiş. Ya Rabbi şu an hatim kabul eyle. Böyle saçma şey bunlar muhtemelen. Böyle. Olmaz bunlar. Demek ki duanın kabulü ibadetten sonra, işte namazdan sonra, filan iki namazdan sonra, gece seher vakitlerinde, cuma vakitlerinde, böyle belli vakitlerde bir de kişiye bazen Mevlam dua etme isteğini verir Mevlam. Yani kul öyle hiç o anda boş dururken birdenbire içine bir dua etme, dua içten doğar. işten doğar böylece. Şey. İşte o en güzel hal, o hal muhtemelen. Eğer Rabbim kimi o halü verirse, ki şu anda nerede ise, ne halde ise, yolda olsun, arabada olsun, hatta affedersiniz ki şu anda cünüb halde bile olsak sonra yıkarayım, dua edeyim değil. O anda etme gerekiyor bakınız. O anda etme gerekiyor. Bazı Mevlam kuluna bu hali verir. İnsan için işte bir Allah'a karşı bir istek, dua etmek dua birden birdenbire. Onu Rabbim verir. Rabbim verir. Mevlam buyuruyor, kulun dua et şu anda kabul edeyim. Yakup Aleyhisselam'ın 10 tane oldu. Yusuf Aleyhisselam'ı götürürler biliyorsunuz. işte kuyuya hatta şunlar bunlar oldu. Tabi sonra artan 40 saat kadar bir zaman geçti. İş ortalığa çıktı. Dedi ki 10 tane oldu Yakup Aleyhisselam'a baba bizim işe Allah'a dua et. İstiğfar et bizim işin Allah-u Teala'ya. Hemen etmedi. Ne dedi? Sevfe estafi lüküm dedi Bakın sizin için sonra ileride Allah dua istifade istiva buyurdu neden o anda o anda yaklaşık o hal verilmedi etsi de olmayacak etsi olmayacak işte biraz bir kişinin gönlü uyandı mı o kişi bundan artık sezmeye başlar muhteremdir eğer bir insanın gönlü uyanırsa Allah yolunda dini meselelerde, ahiret meselesinde, kişinin gönlünde, ınış hale başladı mı, kişi bunu sevmeye başlar, en mimar o haldir. İkincisi buyuruyor, dualarımızın kabul olmasının, olmamasının sebebi. Kara ad Kur'an'a, velim تعمل به görüyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz, dinliyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim ile amel etmiyorsunuz görüyor. Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyorsunuz görüyor. Bu da nedir? Duaların kabul olmamasına sebep oluyor. Kur'an nedir? Genelde bizde Kur'an deyince, hatim deyince bu taka ölülere bağışlanan bir şey. Halbuki böyle bir şey yok mu teamler. Bir kişi el sünnet mezhebinde, inanç bakam mezhepte farzların vacibin dışında bir kişi her türlü amelini ölen ruhuna gönderebilir. Farzların vacibin dışında. ikiye namazı nafile, ciabını ya Rabbi bunun sevabını işte filana gönder heye edeyim ya Rabbi. Ödemilir. Bir nevi sadaka verdi, para verdi, bir şey yaptı. Dilerse sevabını gönderebilir. Hatta bir kişi yoldan giderken, Şelebahtaki yolda insanlara, arabalara eza verecek bir taş bir şey var. Kişi onu alıp bir kenara koyarken ne yeterse, yani bunun sabun işte anneme gönderiyor, şuna gönderiyor, ederse gider muhteremler. Ona gider bu şekilde. Kuran-ı Kerim'de böyle muhteremler. Yani insan her hatim bindirişinde mutlaka illa buna göndermek şart değil. Şart değil bu şekilde. Ama dilerse, hatim ettiği anda, o anda ama elini aşar, Ya Rabbi okudum sen kabul ele ya Rabbi, kusuru muafele ya Rabbi der, dilerse hediye de eder. Peygamber'e böyle seni gönderir. Nosabenece. Demek ki... Kur'an-ı Kerim yalnız... Ölüler için okunan bir kitap değil... Nedir Kur'an-ı Kerim? İlahi kanunlardır. Allah'ın kanunları... işte odur Kur'an-ı Kerim. Orada Allah'ın emirleri var... Yasakları var... İnsanlara bunu yaşamakla mükellef insanlar. Bir kişi... Her gün hatimde okusa ne yaparsa yapsın eğer kore Kerim'i yaşamazsa tabi olmuyor tabi olmuyor bu da nedir duaların kabul olmamasına bir vesile oluyor üçüncüsü diyor iddiayetüm hubber resulü İşte peygamberi seviyorum diye bir iddiada bulunuyorsunuz diyor. yani kime sorulsa peygamberinizi seviyor musun o şöyle böyle seviyorum ve Sünnete sünnetehyo ama onun sünnetini terk ediyorsunuz diye. Peygamberimiz böyle yapmış, böyle demiş. E biliyorum ama yapmıyorum. İşte olmuyor müteahherler. Demek ki elimizden geldiği kadar peygamberimizin sünneti seniyse seni neyse hem de her her konuda, her konuda. Oturmada, yatmada, uyumada, yemek yemede, su içmede, yürümede Konuşmada her şeyde onu uygulamamız gerekli muhteremler. i̇mam Malik Hazretleri dört müşehidin biri. i̇mam Malik Hazretleri Medine'de kendisi orada yaşadı. Peygamberimizi tabi çok severdi. O zaman herkes sevdiği gibi çok severdi. Bir gün bir yere gidiyor. Karpuz. zaman yemiş Karpuz çıkarıyorlar. Bu karpuzu yemiyor. Ya imam, e, karpuzu sevmiyor musun? Neden yemiyorsun? Çok araştırdım. Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin karpuzu nasıl yedi hakkında bir hadis bulamadım diyor. Acaba Peygamber karpuzu nasıl yedi? Ben şimdi belki başka şişesini yiyeceğim. Kesmesin, yüzünü, bozunu. Burada peygamberin yolundan gidemeyeceğim. Onun yemeğim daha iyi bu da bir örnek bizlere. Örnek bizlere. Bakınız, her konuda, her konuda Peygamberimize tabi olmak. Bu bizim hem sağlığımız için gerekli, hem de sevap bakımından gerekli bizler için. Mesela buyur ya Peygamberimiz yemeğinize, içcini suya, çorbayı bir şeye, birisine düşerse onu hemen atmayın sineğin bir kanadında zehir vardır diğeri kanadında anti zehir, şifa vardır sineğin zehir olan kanadı biraz daha ağırdır sinek bir şeye düşerken hafif yan düşer zehirli kanı düşer sineğin ömrü kanında o şeye batırın niye düşmüşse sonra çıkarınız o zihirden gelen zararı o gideri buyuruyor ama dökmeyin buyurun muhtemelenler. Bakın bak, bizlere her konuda böyle tavşiri var muhtemelenler. Buyuruyor Aleyhisselatü Peygamber Hazretleri evinizde yatarken ateş bırakmayın peygamberi. evinizi yatarken yanan ateş bırakmayınız. Bugün mesela günümüzde hele kışın çok oluyor biliyorsunuz. Kömürden zehirlenme bak oluyor bence bunun da ötesinde tabi bundan daha da var bir gün bir İslam kumandanı cihat yolunda giderlerken Müslüman askerlerle beraber çölde sus kalmışlar eski kullanılmayan bir kuyuya rastlıyorlar çöl kuyuları çok derin olur Dibisi su görünmez bakıyorlar taş atıyorlar tamam bir su sesi geliyor Bunda su var Yalnız şimdi ne yapalım acaba diyorlar. Gayet kuyu pislenmiş. etabı yıkılmış, şu bu olmuş. Önce kuyunun bir temizlenmesi gerekiyor. Sonra su olması gerekiyor. Fakat kuyuyla korkuyorlar ama. Zehirlenme olayı çok olduğu için çölde kuy, kuy, derin kuyularda. İnen çıkamıyor çok zamanlar. Şimdi kumandan diyor ki topluyor oradaki Müslümanları ne yapalım? Bak burada tek bir kuyu bulduk. İçine inip temizlemesi gerekiyor. Ama çok işi ölüyor suyu ince de. Karabondur suyu zehirli çünkü. Ne yapalım şimdi bunda? Bir Müslüman alim varmış işlerinde mücahit olarak. Kumandanım diyor. Peygamberimizin bir hadisi aklıma geldi diyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu diyor. Yattığınız odada ateş bırakmayın peygamber. Yattığınız odada demek ki bir kişinin başka odasında ateş yansa o kadar zarar vermiyor. Adı şerifin inceliğine böyle içine dalıyor, dalıyor. Peygamber tavsiye diyor yattığınız odada ateş bırakmayın. odada. Peki öbür odada olsa demek zarar verir Neden zarar vermiyor acaba? Çünkü insan nasıl oksijen tüketiyorsa ateşle, oksijen tüketiyor bakma senemden. Öyle diyor. Tabi oksijen bilmiyor da o da aynı havayı soluyor tüketiyor böyle buyuruyor. Tüketiyor böyle. Şimdi ateş insan daha fazla oksijen tüketiyor. Ateş böyle. Daha fazla oksijen alıyor. Bunu karnına diksel çeviriyor böyle. Tabi o da kileniyor. kirleniyor. İnsanın solması zorlanıyor. Şöyle buyuruyor. Kumandanım diyor. Bir yağlı beze diyor. Ateş yakalım. bezi bezi yağlayalım buna tutuşturalım ateş halini getirelim bunu bir zincirle kuyuya sakıtalım eğer ateş normal yanarsa demek orada okşayan var temiz hava vardır insan da bir şey olmaz böyle ateş dönerse diyor insan orada yaşayamaz böyle diyor peki diyorlar hemen bir bezi yağlıyorlar tutuşuyorlar bunu büyük tutuşuyorlar saklıyor bunu zincirle bakın normal yanıyor hiç kopayım ben beğenirim diyor. Yine bize gelmiyor bakmaktadırlar. Yani peygamberimizin Ali semazetlerinin Ferhad-ı Şerif'inde bir zahiri batını deniyor böyle. Bir ilk anlaşılan bir anlamı vardır. Sonra içine bunun girdikçe bir deniz okunuz gibi böyle. Manevi deniz olarak şimdi o suları vardır böylece. Şey. böyle buyuruyor. Sizler diyor. Peygamberimizi sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama onun sünnetine tabi olmuyorsunuz buyurun muhteremler. Dördüncüsü <Sessizlik> iddiaytüm adaveteş şeytani ve ta'tumuhu şeytan bile düşmandır. İşte o iblisi düşmandır diye iddia edersiniz, dava edersiniz ama ama ve etâ tümühü ona yine itaat edersiniz diyor nedir şeytan muhteremler ateşten yaralan bir canlı madde varlık ateşten yaralanmış yaralanmış rengi yok nasıl havanın rengi yok onun da rengi yok kokusu yok ısı biliyorsunuz havadan daha hafif ısı en ağır toprak sonra su sonra hava sonra ısı geliyor zaten bu dört maddedir her canlının özü temeli budur Arapça ismi Anasır Erba'dır en ağır toprak ki ona Esveli Safilin diyor din suresine geçiyor Esveli Safilin yani aşağıların en aşağısı toprak sonra su daha şeffaf sonra hava, ve ondan sonra ısı tabakası. Şeytan böyle ısıtan yazıldığı için çok hafif, rengi yok, görünmüyor, görünemez, çok da hareketli. Hareketli, işimize girebiliyor muhtemelen bakınız? İçimize girebiliyor, nüfuz edebiliyor. Yani bazı ışınlar gibi, nasıl bazı ışınlar, ışınlara mesela içimize giriyor, Ta gösteriyor. Şeytan da işimize böyle girebiliyor. Tabi canlı, bilinçli varlık... Allah korusun kalbimize tabi... vesile veriyor muhteremden. Veriyor. Yalnız kalbim ya... Bir de beyin vardır. Beyin iki yerde vardır. Böyle. Bir kalbe gönle verir. Eğer oradan bir şey yüz bulamasa... ...yani kişinin kalbi onu Allah'ın zikriyle... ...kalben... ...kişi ihlas haldeyse... ...oradan yok bulamaz beyne gider. Beyinde kuvve vehmi deniyor, vehim. Çoğulu evham geliyor, oraya gider, insanı evhamlar sürüklemeye başlar. İşte şu olmadı, hep karamsallık, olumsuzluk, böyle hayattan bezme, abdesten soğutma, namazdan soğutma, hep olumsuz olumsuzluk. Sonra Allah korusun, imanla ilgili kötü kötü şeyler getirmeye başlar. Eğer bir kişi işte bu durumda eğer şeytanı dinlerse ona karşı cevap vermeye kalkışırsa kişalo kursun nasıl ki araba badına yaptı mı gaza basırsa daha batar öyle olur muhtemelen yani kişi artık bunu kaldıramaz Allah çok kaldıramaz o beyin muazzam yorulur yorulur muazzam beyin yorulur böyle beyin yorulduğu bütün beden beyine bağlı merkezi orada solunum işlemini zorlaştırır, dolaştığımı zorlaştırır hazmımı zorlaştırır, bu azam kalbi sıkılır, artık hayat genişinden dar gelir, intihara kalkışa aldık, Allah korusun bunun için öyle buyuruyor sizler şeytan bize düşmandır, düşmanımızdır diyorsunuz ama ona itaat ediyorsunuz diyor onu dinlememe gerekiyor işte dinlememe gerekiyor, Allah dediği emri, onu yapmak gerekiyor o ah buyurun, gibi böyle. Ver. ürünsün mü ona cevapime gerekmez verir, cevap verdikçe onun hoşuna gidiyor, verice. hoşuna gidiyor, çünkü insan için insanlığa böylece. Sonra tabi şeytan ne yapar muhteremler, şeytan elinden gelse önce insanları Allah'a korusun küfre götürmeye çalışır, yani Allah'a inkar götürmeye çalışır şeytan, bunu yapamıyor. Sonra ne yapar, farzları terk ettirmeye çalışır, İşte namaz ileride kılarsın, şubu olur. Bunu yapamazsa, hiç olmazsa geciktirmeye çalışır. Bunu yapamazsa, hiç olmazsa kabul olmasın diye, işte verir veriyor böyle, abdestine evham verir, abdest verir, evham verir, namazı artık aklına, çeşitli şeyler, bunu meşgulere devam eder eder, kişi bakar kendi kendine, ben namaz mı olur? Haşa! De ki, şeytan, hiç kılma daha değerlidir. Kendisi, şeytan ve bu şekilde verecek. Yani yani i̇şte bu arada, onu dinlenmeye gerekir muhteremden. Sonra şeytan ne yapar kişileri? Harama sevk eder. Şeytanın son kuduşu muhteremden. Şimdi, bir insan şeytan, karşıdaki Müslüman, çok kuvvetli Müslüman. Tek var Müslüman böyle, sağlam Müslüman böyle. Elhamdülü aldırmıyor hiç böyle. Allah'ın zikriyle meşgul. Hiç ona muhatap olmuyor. Ne yapıyor şeytan bu sefer? Şeytan o kişiye yapamayacağı amelleri güzel gösterir, yapamayacaklarını ama yaptığını küçük gösterir. Yani bu kadar Müslümanlık oldum yeter mi bu? Daha fazla yap. Sıkışık uyuma şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Kişi bu sefer hakikaten doğru yapayım böyle der, iki üç gün yapar, tabii aklıza getiremez. Bu sefer hepsini kop kopar mutlaka. Bu için. Dinde hayırlı olan nedir? Ortası. Peygamberimize bakın tavsiye muhteremler. Hayırlı umur ev satuha bakın. Peygamber diyor böyle. Hayırlı umur ev satuha. İşin hayırlısı ortası. Ortası böyle. Beşiklik namazını kıl. Kıl ama onu güzel kıl böylece. Daha fazla yapayım deme. Oğraşmak yapmayı ya. Ne yap? tane namazını daha güzel kılayım da böyle. Onu daha Hı. güzel kılayım böyle apt hendi kalk gusül endika temiz kaçmak koşuluyla sonra namazını daha güzel kılmak. Mesela namazda 3 dakikada kılıyorsa bir sünneti onu 5 dakika kılalım. 2 dakika o da kılalım. Okurken biraz daha tane açık açık okuyalım. Yavaş okuyalım. Biliyorsak biraz daha uzun süre okuyalım. Rükudan secde biraz daha fazla kalalım. İşten götürenler demek ki Şeytan yapıyor kişilere bakıyor şeytan kandıramıyor artık namazı bıraktıramıyor namazın vaktini geciktiremiyor harama sevk edemiyor günaha işitemiyor kişiye ona ne yapıyor bu defa sanki evli olacaksın gibi kişiye bir şey veriyor Ş şöyle yap böyle yap böyle ama ona akısı gelmez Peygamber'in tavsiyesi işin hayırlısı ortası, ortası. beşincisi idaiyetin de cenneti ve lem leha cennete gireceğim diyorsunuz. Yani kendinizi bayağı bir baya diyor oraya namzus görüyorsunuz cenneti kim diye. Ama ve lem taameluha cennet için gereken ameli yapmıyorsunuz diye. Onun bir bahsi var ya. Bedava değil tabii cennet. Onun bir karşılığı ücreti var onun. Onun yerine getirmiyorsun, buyuruyor muhtemelenler. <Gülüyor> Yalnız Ya Rabbi, benim cennetine koy işte. Demek yeterli mi? Hayır mıhtemelenler? allah Teala Mevlamız adilir, adil Mevlamız. Adildir Mevlamız. Ne gerekiyor? Cennet gereken ameli de yapmamız gerekiyor demek. Tabi işte namazı, şunları, bunları, ibadetleri yani elimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar ne kadar fazla yaparsak o bizi muhterem ver. Birken evine, Hazreti Ayşe validemize biri bir koyun kesmiş, bunu yüzmüş, temizlemiş, bakmış ki koyun çok güzel bir koyun. O kişi de çok sevmiş koyun etini. Hatta Haftalarca canı koyun istemiş. Erde beşli koyulmuş. Koyunu kesiyor. Koyuna bakıyor. Çok güzel bir koyun eti. Eti öyle güzel vereceğim. Nefsi çok çekiyor. Hem evet pişir şey diye kendisine. Şöyle kendine kendine. Yarabbi nefsin bunu istiyor ama ben de Resulullah'ın bunu yemesini nefsime tercih edeceğim ter ter ter ter diyor. Kalkıyor. O kadar nefs istediği halde Ondan bir lokma almıyor muhtemelen bakınız. Nefsini yemek için burada. Bunu olduğu gibi peygamberimizin evine geliyor, aşağıdaki teslim ediyor. Alıyor aşağıdaki koyunu, tabi büyük bir koyun. Onlara tabi biriktiriyor ki o zaman onlarda. Buzlu yok, buzlu olabı yok tabi onlarda yok. Tutuyor aşağıdaki bir parça kesiyor, bir şunu falan götür bak yandaki bir kişiye. Biraz kesiyor, oraya gönderiyor. Buraya gönderirken, bir but kalıyor. Kalıyor. Peygamber akşam e gelince Peygamber habermiş kişi koyunu bıraktığını. Peygamber sordu ya Ayşe bu koyun geldi mi? Geldi ama yarısı yolda bir but kaldı. Ve sen Ayşe but gitti de öbürü kaldı. But gitti öbürü kaldı. Bir gün yine bununla ilgili muhtemeler İbrahim İbrahim yani onu tavsiye yapan Büyük Evlullah, bir gün bir camiye, iki namazını kılmaya camiye gitmiş. Camiden çıkıyorlar, oturuyorlar cami önünde. Tabii eskiden etrafı açıklık, çay etrafı, o cemağa oturmuşlar. Hazreti İbrahim, İbrahim Hazretlerinden bir sohbetle rica ediyorlar. Tam sohbet esnasında herkesten tanıdığı, bildiği Gerçi bir fakir geliyor. gerçi fakirmiş. Aç kalmasa el kimseden katiyen. Öyle fakirmiş. Geliyor selam veriyor. Cemaat durumu biliyorsunuz. Çoğu şirin açsı birisiniz. Yollar tamam diyor. Verelim diyorlar. Herkese bir şey veriyor. Ama verenlerin çoğu, işte anneme dua et, babama dua et. Yani bir de şal koşuyorlar böylece. Allah için veremiyor tabi kolay kolay. En son İbrahim hasretleri veriyor. Zaten onu da akşe neyse onun para? Bir akşe parası varmış. O kadar parası da. O da onu veriyor. Onu veriyor. Onu verince fakirden dua istemiyor da o fakire dua ediyor. Allah senden razı olsun bak. Ne güzel buraya geldin ya. Allah seni cehennete koşsa hep dua ediyor fakire. Şimdi tabi cemaat şaşıyorlar. Ya İbrahim Hazretleri diyorlar. Ya sen ona para verdin fakire. O sana dua etsin. Sen ona dua ediyorsun. Öyle değil. Diyor. Eğer o fakir şunu buraya gelmeseydi, Benim cemdeki para cemle kalacaktı. Ona bir şey alıp yiyebilirdim, Bitti gün giderdi böylece. Ama o gelince ne oldu? O Allah Teala'nın mali pososu diye baktı. Benim paramı aldı, arte götürecek konuşuldu. Götürecek diyor. Hem de diyor, benden bir komisyon almadan diyor. Ek bir şey istemeden benden diyor. Benim paramı aldı, arte götürecek. Tabii ona dua etmemiz gerekiyor benim götürecek. Demek ki cennet için bir şey yapmamız gerekiyor. Girmek için oraya. Yani yattığımız yerde yine İbrahim Ethem bir şey onda, olduğu için onda da örnek vereyim gene. Bu İbrahim Ethem Hazretleri padaşalığı zamanında bir gece yatağına yatmış, yasımlarınızı mütakip tam uykuya dalacak bakıyor çatıda bir gürültü patırdı. Bir sanki bir koşuşma var çatıda. Ahşaf esker, eskerler sarayıda. beşleri çağırıyor. Bakın bakalım ne var çatıda? Bir gürültü var. Çıkıyor nebeşlere bakıyorlar. Çatıda bir yarı bir adam var. Çok ir yaram. Kuvveti biri. Bunu zor tutuyorlar. 5-10 kişi askerler kolunu ayaklarından kalışına getiriyorlar. Sultanım işte bunu buldu çatıda yatan doğru oturuluyor tabii o zaman padişah. O padişah tab tabii yani padişah ona bir onur tabii büyüktü var kendisinde içerisinde sert azametli ne işim var benim çatımda. Sultanın saburu, Kırna Samsun'un ben. işim olmaz oraya. Peki ne işin var? Bir devam kayboldu da on arama çatıya. Ve adam sen deli misin? Ne bir çıkar mı? karşıki şöyle yapıyor, ey padişahım diyor, oturmuşsun kuş yatağına diyor e hizmetçi uşakların diyor her şey ayağında utanmadan Allah'tan cennet istiyorsun diyor hemen tabi kayboluyor melekmiş meskenisi şimdi işte böyle muhtemelen bakın bizim işte ben siz katmıyorum, kelime kastıyorum mesela e akşam eve gideriz hele kışın uzun gecelerde Otururuz yok odada kanepeye, elimize kumanda al bakalım şuraya ve buraya ben. kanaldan kanala, kanaldan kanala geliriz Sonra artık uykumuza gelir, yasamızın şöyle hemen kılıvereyim, uykulu uykulu şöyle kısaca kılı kılıveririz. Ya Rabbi bana cennetini ver. Biraz tabii zor mutemla, zor falan. Yani biraz çalışmamız gerekiyor. O cennet ucuz değil, değil muhtemelindir. Ebediyet alemi böyle. Sonsuzluk alemi, oraya buradan çok şey götürmeye çalışmalıyız buradan böyle. Elimizden geldiği kadar, namazda, niyazda, zikirde, selamda, kelamda, hep iyilik yapmaya çalışalım. Ameller çoğalsın, çoğalsın böyle. Biz bilmeyelim. Ama kaybolmuyor tabii. Kaybolmuyor bakınız. Şimdi mesela bir kişi avucuna ya uş çift tohum alıyor, kar karmaşık. Ya uş çift tohum karma karışık. Hatta kime bunlar belki bilemez bile olduğunu bilemez bir şey. Bunlara bağıştan şeyler bir mi? ne oluyor? Her tohum neyse o çıkıyor vakti gelemez peşeceğim. Onlar çıkıyorlar böylece. Şey. İşte amellerimiz de bu şekilde mutlulamırlar. Eddiye mezatil ahireh. Dünya. Ayet'in tarlası işte mesela. Biz buraya saçalım. Yolda giderken, La ilahe illallah bak değil mi? İşte bir tohum ben işte. Bir ağaç olacak mahşede. Cennete ağaç olacak. Savaş şerife, teşbihat, birine selam verelim, birine yardım edelim, yol gösterelim. Her neyse bir şey yapalım muhteremler. Bir şey yapalım. Nedir bunlar? Böyle saçma. Yani tohum saçma. Dünya tarlasına, ayet tarlasında böyle saçıyoruz. Yarın mahşe günü mizan başına geldiğimiz zaman biz basını unutmuşuz bile ya bahsı önemsememişiz bile. Ama bakacağız ki hepsi gelecek muhteremler. Altıncısı İddia yüktüm Enzati minennari Cehennemden kurtulma iddia edersiniz. İşte Allah bence cehennemle koyamaz. Yani sanki cehennede kim yanacak, başkı yanacak. Kendinizi cehennede yanmayacaklar grubunda kendinizi görürsünüz. Enfesekim. Halbuki kendinize oru atasını buyuruyorum. Ve <gülüyor> yuttum. Fiha enfesekim kendi kendinizi oraya atıyorsunuz ama diye böyle atıyorsunuz ne değil ya o, tabi bu Allah korusun işte günahlara dalmak ile muhteremde Allah korusun böyle nasıl ki ameller salih ameller ibadetler böyle zerre zerre kayıp almıyor hep benden çıkacaklar üstüne. tabi bunun karşılığında günah hata o da aynı şekilde kimde bu Dünyada harit tarlasına günah ekerse tabi orada o çıkacak karşılığına o çıkacak tabi bu da mahşerde çok mu, çok zor olacak mesela çok zor olacak yani insanın yaptığı yalanı, gıybeti işte haramı, şusu busu bir namazın vaktini kaçırmış mesela namazdan kişi sorguya başlandı bülüş andan başladı işte o 20, 20 yaşında kara geldi mesela 25 yaşında ölmeden kaçırılmış kılmamış Günah böyle yazılmış. Günah seni konuyor. Kişi ne yapacak orada? E artık pişman, nadim ben insan çıldıracak bu şekilde. Niye bunu kılmamışım dertten bence. Ya bir günah işlemiş. O günah mizana konacak, eyvah ben bu günah ne işledim acaba? İnsanlar çıldırıyor orada böylece. Şey. İşte inşallah muhteremler Allah nasip etsin cümlemize uyanmayı muhteremler. Gönül gönül ama Gönül uyandı mı? Gönül Mevla'a bir yöneldi mi? Yöneldi mi? O zaman ötesi kolaylaştırır böyle şey. Yedincisi, Kuyurtun el meytü hakkun. Velem tesraidü lehü. Ölüm hak derseniz diyor. Öleceğiz, ölüm hak. olan kurtuluş yok derseniz. Ama, Velem tesraidü ''Ölüme hazırlanmazsınız ama.'' diyor. Ya. İnsan mesela yola gidecek. Hatta bazen bir günlük yol bile oluyor, bir gün dönüp dönecek ki... Kişi yine bir bakıyor. Acaba şunu unutmayın, bunu unutmayın. Ya. Hele insan 15-20 yirmi gün kalacaksa işte bir yere... ...insan daha hazırlanıyor. Hasire giden, hacı giden ne yapıyor? Daha hazırlanıyor bunlar. Üç beş gün önceden bu hasire başlıyor... Ama ölüm hak. Öleceğiz. Ne zaman? Belediye. Her an gelebilir. Her an gelebilir. Ama ölüme hazırlanmıyorsunuz, buyurun törende. Buyur Demek ölüme hazır olmak gerekiyor Hatta biri bir alime şöyle buyurmuş. İşte ben hem ölmek istemiyor canım diyor demiş. Örden korkuyorum. Ölmek istemiyor canım. Neden hiç ölmek istemiyorsun? E diyor Allah'tan korkuyorum diyor Günahım da çok ibadet yapamıyorum diyor. Ölmek için korkuyorum bunun içinde. E ''Kolay var diyor. Azalısem can almaya geldiği zaman hemen canı vermesin diyor. Dersin. Azalı diyor. Azalı sen geldin ama ben de ölmek istemiyorum. Benim hazır değilim. Şimdi git de. Üç sen sonra gel. Dersin diyor. Azalı diyor. Ben diyemeyeceğim. O zaman diyor ölüm hazır olacaksın be. İkisinden biri veriyor. Demek ki ölüm geldiği anda. Ölüm geldiği anda. Efendim hastanedeyim. Yok yok muhteşem. Hastanede yoğun bakımda öyle kişiler ki hastanede yoğun bakımda oluyorlar. Başında on tane profesör dikiliyor. Öyle kişiler var. Önlü kişiler var böyle. En meşhur, en modern hastanede tam teknoloji yerinde hepsi şey böyle bir şey. ...en ünlü profesörler başvurunda, yoğun bakımda, ölü bakımda, ama hepsi eline bir İş şey yapamadık, iş şey yapamadık, iş şey yapamadık diyorlar bence. Demek ki ölüm geldiği zaman, insan ne yaparsın yapsın, bir dakika ertelenmiyor. ertelenmiyor. Bunun iş ölüme hazırlanmak gerekiyor. Nasıl hazırlanacağız? Yani şu an ağza karşına geldiğini nasıl olmak istiyoruz öyle ama çalışalım şatları. Tabii önce üzerimize kazan namazı varsa aman kazan namazı aman kazan namazı böyle Çünkü bir vakit namazın günahı çok korkunç olacak mahşerde Bizanda. Önce mutlaka kazan namazı böyle. Elimizden geliyorsa inşallah onu kılmaya çalışalım. Ta ibadet kahvaltı inşallah. sekizincisi buyuruyor işte gaytüm bin nâsi ve tereftüm beküm başkalarının ayıpları kusur ile uğraşıyorsunuz diye bunu araştırırsınız Bana falan böyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor hep başkalarının ayıbını noksanını, kusurunu, hatasını bulmaya çalışırsınız, hep onları araştırırsınız, konuşursunuz ama ve uyu uyubekü ama kendi ayıpın kusurunuzu onlara görmüyorsunuz ya, onları araştırmıyorsunuz diyor. İşte bu denedir bakınız, bu Gafletin en katısı bu. Yani bir kişi nefsi emmarede ise nefsi emmare sahibi nefsi emmare sahibi Kendisini en iyi görür kendisini böyle. En iyi kendisini görür. Herkesi kusuru görür. Herkesi kusuru görür. En iyi kendisini görür. Biliyorsunuz şeytan iblis cennette meleklerin hocası başındaydı meleklerin de şeytan iblis. O zaman ise, ismi Azail. O zamanki ismi bir gün haber veriyor melekler cennette şeytan. Arkadaşlar ben diyor, bir sıra vakıf oldum diyor. Bir kader sırına vakıf oldum. Nedir hocam bu? allah Teala'nın has kullarından, Allah'ın özel kullanan biri, yani Allah'a kadar çok değerli şu anda. Ama allah Teala ihsan edecek, lanetlenecek, ebedil cenem olacak. Böyle bir kul, bu sıra vakıf oldum ama hocam ne olur hocam dua et bize biz olmayalım o kişi şeytan dua ediyor ya Rabbi bunlar olmamasın ama kendini tabi bir şey yapmıyor kendi garanti tabi kendi ol muhtemelinde bunun için bir insan nefsi emmarede ise o kişi kendini çok ama çok beğenir kıldığı namazını beğenir, yaptığını beğenir hep kendisini beğenir kendisini çok iyi görür hep başarıp kusurunu görür. Eğer insan nefslerden kurtulup, nefsi levame makamı vardır, ikinci makam. Bir insan o nefsi bakımına makamına geçebilse, levame levm etme, mübalika bir vezininde, levm, kınama. Kişi o hale gelir ki, kişi o zaman kendi ayıpı nasıl görmeye başlar. Yani kul bu da nefsini bilir burada. Arkadaşa. Bakar ki evet namaz kılıyormuş, hep namaz kılıyormuş ama, Surete şekilde namaz, maada namaz diye böyle böyle şey. Kendini görmeye başlar. Böyle şey. Kafetini görmeye başlar. Allah katındaki böyle acilini, kusurunu görmeye başlar. En az kendini görür böyle. Görmeye başlar. İşte böyle buyuruyor. Size diyor başkalarının ayetlerini kucalarsınız. Onla uğraşırsınız. Ama kendinizi unutuyorsunuz. Bu buyuruyor. Dokuzuncusu tümül envate velem ta'te birubiha. Dokunursa diyor, ölülerinizi gidip mezara defil edersiniz, gömersiniz. Ama bundan ibret almazsınız buyuruyor. Ölüm yalnız onun kaderi sanki, yalnız o ölecek. Ne, ne olur zavallıya? E i̇şte anda şeker vardı, tansiyon vardı, kalp vardı, şişum vardı. Böyle. Sen, e ben her şeyim salam elhamdülillah. Ya muhteremler, bak ne buyuruyor? Öğle önce götürüp mezara gömersiniz, çukura atarsınız, ondan ibret almazsınız buyuruyor. Demek ibret evet, almak gerekiyor mezarda. Böyle. Yani kişi bir akrabasını, komşusunu, dostunu o mezara indirirken etrafındaki anlamalılar ki bir gün gelecek ama belki biraz sonra insan kendi oraya girecek muhterem, girecek oraya böylece. Işte. Yani ölüm, bütün canlıların müşterek kaderi bu. Kaderi. Sarı insan bakma bazen mezarlara gitmesi, gezmeli insan mezarları. Orası bir şiir kasıbı orası. Bakınız orada da her yaşta, her sığın orada da var. Kültür, kültürlüsü, cahili, alemi, çocuğu, bebeği, genci, delikanlısı, genç kızları, hanımı, erkeği. O da hepsi yazılı okuyorsan bakıyorsun, işte filan tüccar, filan avukat, filan bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne böylece, işte genç yaşında, hiç oradan muhtemelenler. Bunun için, demek ki, mezar gidilir zamanlar, ya da evlerde, cenaze olduğu zaman, insana gidince oradan, ibadet almak gerekiyor oradan barışa. Bakma gerekiyor. Bir şey ne yapıyoruz? Vah zavallı be! Hele biraz genç dünyaya doymadı. Ne olacak dünyanın kişi Ne var dünyada olacak mıdır? Ne var dünyada? Çin dünyası be! Ne var ki dünyada böylece? Eğer ölen kişi Allah'ın izniyle imanını kurtarmışsa imanı da biraz da kamil yani kurtarmam bir de böyle gönlü uyanık böyle artık Allah ile bağımsız kurabilmiş kul şey. böyle yönelmiş öyle makamda ise o öyle bir yere gidiyor ki öyle yere gidiyor ki Dineyi ne yapsın atıyor benziyor. Ona bütün dinine şeyler istemez istemez benziyor muhteremde. Bunu istemez bu şekilde. Böyle bir aleme gidiyor. Onuncusu sonuncusu buyuruyor. Ekeltüm nimetallahi velem teşkürü aleyha. Allah Teala nimetlerini yersiniz ama o nimetlere şükür etmezsiniz buyuruyor muhteremde. Bu şükür meselesi çok ama çok derin bir mesele. İnce hasat mesele, şükür meselesi. Efendim işte doyduk mu? Ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Yeter mi? Bilmiyorum yeter mi? Bilmiyorum, o nimete bakınca, o nimete bakınca yetmez gibi görüyoruz. Şey nimete bakınca. Ne var nimette şimdi? Ne var nimette? Önce allah Teala o nimet yaratmak için Mevlam altyapı yaratmış. Altyapı yaratmış. Altyapısı toprak maddeleri. Elemente şunlar bunlar. Su, hava. Sıra su dolaşımı gerekiyor bakın. Su dolaşımı gerekiyor böylece. E, su devamlı denizde durursa, depoda durursa olur mu gölde? Olmuyor bak. Mevlam bir de ısı güneşlenme i̇şte Mevlam ne yapıyor bu ısı ile su ısını buharlaşıyor. Bu Buharlaşıyor. Su tabi, buhar tabi, hava da oldu yukarı çıkıyor böylece. Sonra mevlamını bir durduruyor bir yerde ve Uzaya kayıp gitmiyor, gidemiyor böylece. Neden? Bir yere geliyor, soğuk tabakasından yani geliyor, orada buhar yoğunlaşıyor da kalıyor. Bakın yani Allah'ın düzene bakın. Yani şu denge düzene bakın. Muhtemelen böylece bakınız böylece. Eğer su buharlanmasa hekim olmaz ki. Ormanlar olmaz ki böyle. Yani bitmez ki böylece. Efendim işte yerden su, yer su nereden gelecek? Yağmur yağmasa, dere de kurur, göl de kurur muhtemelenler. Hazineler bütün kurur bu şekilde böylece. Mevlam kurduğu bir su dengesi bakın, su dolaşımı var böylece. Mevlam bir ısı veriyor, ısı veriyor Mevlam. Biz zannederiz ki su yüz derecede kaynar, buharlaşır. Değil muhteremde. Yüz derecede hızlı buharlaşma olur. göze görünür. Aslında 20 derecede su buharlaşma başlar. göze görünmez böyle. Çok şeffaf olur böyle şey. Su buharlaşır. Yükselir böyle. Havadan hafif. Ama baştan gidemiyor. Allah'ın koyda bir yer var böylece. Hudut var. Onu aşamıyor böylece. Bir yere kadar geliyor. Soğuk tabakaya geliyor. Yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor biraz. Orada kalıyor. Dağın ikramı kalıyor bu şekilde. Sonra allah Teala... Ne zaman nereye yağmur verecekse, ne yapıyor rüzgar göndermeli, fırtına ver, rüzgar göndermeli böylece. onları sevk ediyor. Yani nasıl bir çaban koyunlarını sürüsünü, rüzgar geliyor, rüzgar her zaman, rüzgarın süreti yönü değişiktir bakma teoriler. A niye Nereye onlar gitmesi gerekiyorsa, Mevlam bir rüzgar veriyor, onları sevk ediyor böyle. Sevk ediyor hem sıkıştırıyor, yoğunlaşıyor böylece. Nereye yağması gerekiyorsa oraya Ne kadar yağacak o kadar. Sayıları belli ama. ezelde takdir yazılmış ezelde mekanistan bunun idaresinde o idareci bunda nereye kaç tane yağmur tanesi düşecek? Ağırlığı nasıl olacak? Niteliği nasıl olacak? Takdir onun bunda bir bu şekilde var. Yağmura düşer böylece o yağmura göre de Yerden bereket çıkar bak, yağmura gelir. Her yağmurdan olmaz bereket ama Su inerken gökten çok daha şey indirir. Belki, belki. Azı paşa, bu bunlar olur. Gelir berece. Şimdi bakın önce bir altyapı gerekir, nimet için gerekir. Bunu kim yapıyor? Buna kimin gücü yeter? Bazen mesela kroptik olmuş, oluyor. Bazen yıllarca kropotik olmuş. hayvanı açları ölmüş bereceye. Ama kimse yağmur yağdıramayacak mı teremler? Yağdıramayacak böyle. Ya da çok aşırı yağmur yağıyor. Kimse bunu önleyemiyor. Önleyemiyor. Kul aciz. İnsanlık aciz. Bilip aciz mi teremler? Kim bunları gönderiyor. böyle? Sonra bakınız, toprakta aynı toprak, aynı toprak, aynı suyu emiyor. Yanında biber yeşil renk alıyor. Acı da oluyor, tatlı oluyor bak. Patlıcan kararıyor. Domates kızarıyor böyle şey. kızarıyor bir su deposu böylece, Ambalaj almış dondurmak böyle Rengi, tadı, suyu e bunları kim veriyor böylece? Eğer allah Teala bu meyvelere sebze ekinlere eğer allah Teala bir renk daha ziyade tat vermese bu onlar bizi onlar. Eğer tadı olmasa yiyemeyiz onlara böyle şey. Hatta bazı otlar, bitkiler tatsız, Hatta acı bazıları. Neden? Onlardan az alması gerekiyor. Gerektiğinde. ilaç olarak. Böyle şey. Hangileri süt alınacak, çok alınacaksa onların rengi de güzel, görüntü güzel, tadı güzel onlar bu şekilde. Şey. Peki meyvenin, sebzenin tadı var ama eğer insanda bu tadı acı, duygu olmasın ne olur? Gene bir şey almaz. Değerim, bir daha tadı mı işte. var şimdi? Sinir uçtular belirce, hemen labatu inceliyor, Allah bunları Allah kanaat Sonra biz ne yapıyoruz? Ancak onu çiğniyorum isterim der. Eğer çok sevdiğim bir şey işte, böyle on ağzını böyle şapladırarak böyle onu bir çiğniyoruz kardeşler. Işte. Yutaktan geçti mi? Artık karışamıyoruz. Ne olacak şey bilmiyor benim şimdi. ...mideye gidiyor, ince barsaya gidiyor, çeşitli salgılar... ...onunla ayrılıyor, kim işleniyor işlenir oluyor böylece... ...hücreye dönüşecek, şu olacak olacak olacak olacak... ...e bunlara yapan, yaratan kim? Kim muhteremler? Kim bunlara böylece? Bu için bu kadar büyük nimete... ...yanını bir, elhamdülillah... ...biraz az mı seneler, yetersiz bu şey böylece... ...buna biraz daha şükür gerekiyor... ...nedir bu şükürde? O nimetten bütün beden yaralandığına göre... göz yaralanıyor nimetten. Mesela kabusa geçtik şimdi. Şimdi e, beyaz çıktı... ...göz ondan cevap almıyor bakmadan. Yani gözde nimeti yaralanıyor... ...kokanma duygusu yaralanıyor bundan bence... ...elle yaralanıyor... ...bütün beden bundan yaralanıyor... ...ne gerekiyor? Nimetin şükrü... ...bütün beden olması gerekiyor. Muş Mevlamız buyuruyor... ...sevbillah... İyemeli, ale Davud'e şükrah velamur. Ey Davud arsam eli şükrü amel ediniz bak. İyemeli, iyemeli şükrü amelle yapınız. Dilleanz değil, yetersiz dillem amel yapınız. Bilin ne gerekiyor? Demek ki o nimetten bütün organlarımız yaralandığına göre bütün organlarımızı Allah yolunda sarıpmamız gerekir maddelerdir. Göz Allah için bakacak, mesela kuranı kelimi e bakacak, böyle etrafa bakacak, ibet alacak. Göz harama bakmayacak. Kulak hep Allah kelamı güzel, güzel şey dinleyecek, elden geldiği kadar bir güzel şey konuşsöyleyecek. Sonra işte namaz. Namaz Nedir namaz? Bütün beden yapılan en şükür namaz demeyecek namazda, kalp, gönül, insanın madde, madde ötesi, hepsini namazda, Allah kuluk ediyorlar. İşte buyuruyor, bu on şeyi yaparsanız, yaparsanız diyor, tabii ki şimdi oluyor anda, zaten kişi uyanıyor anda. O yani saydığımız şu on şeyi, yerine getirebilsek, bunları yaşayabilsek, yaşayabilsek, zaten günü uyandı. O zaten kalp uyanacak. Kalp Allah'a da yanacak zaten o kalp. Yanacak. Sonra o kalbin yaptığı dua geriş çevrilir mi? Tabii şey vermez bu teneviler. Rahmet ve cimrile inşallah. İlahi tale Fatiha.